Semağınız mübarek olsun. Aziz ve e, sevgili Akra dinleyicilerim. E, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi daima üzerinize olsun. allah Teala sizi dünyada da, ahirette de mesut ve bahtiyar eylesin. E, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz e, bir hadisi şerifinde muhtelif rivayetleri olan e, yani sağlam, sahih bir hadisi şerifinde ibarelerde çeşitli rivayetlerde küçük nüans farkları olabilir. Ee, buyuruyor ki: Ela uktirukum bil mümin. Ee, men emine hunnasu ala emwalihim ve enfusiyim. Ve Müslüman men selim el Müslimun emilisanihi ve yedi. Ve Mücahidu men cahede nefsahu fi taatillah. Ve Mühaciru men hecara hataya ve zünut. Bu hadis-i şerif <gülüyor> çok e, geniş ve umumi İslami gerçekleri çok net olarak anlattığı için bugün ondan bahsetmek istiyorum. Ee, şöyle başlıyor Peygamber Efendimiz Ela uhbirukum bil mümin ee, Dikkat edin, agah olun mütenebbih olun, dikkatlerinizi toplayın, kulak verin bana gibi bir e, mana taşır bu Ela sözü. Efendim, ela uhbirukum yani dikkat edin, kulağınızı bana verin ki size çok mühim bir şey söylüyorum. Size bir hüküm bil mümin. gerçek mümin ne anlatacağım gerçek mümin kimdir onu anlatacağım buyuruyor Hadis-i şerifte bir kere daha mümin kelimesi e, manacı olması gerekiyor e, ama e, burada kayıtlı değil e, men emine emine hun ve ahimayım diye devam ediyor yani el mümin başka bir bu var ee, el müminü mümin şimdi size haber vereceğim buyurdu peygamber Efendimiz dikkatinizi toplayınız kulağınızı bana veriniz agah ve müçene olunuz dedi böyle başlar bazen Efendimiz hitaba ki sözlerini zaten herkes zevkle dinliyor çok büyük dikkatle dinliyorlar Hatta çok hoşuma gidiyor rivayet ee, peygamber Efendimiz'i dinlerken nasıl dinlermiş dinlenmiş i kiram rduvanlah Te adale mecmayın hazretleri nasıl dinlenmiş sanki başlarının üstüne çok sakin durdukları için bir kuş konmuş, kıpırdasalar kuş yürkecek, kaçacak, kaçmasın diye böyle donmuş gibi hiç kıpırdamadan duruyorlar. Böyle dinlerlermiş Peygamber Efendimiz'i ve pür dikkat, son derece dikkatli dinlerlermiş. O pırıl pırıl zekalarıyla, o çok sağlam imanlarıyla kelimesini kaçırmadan dinlerlermiş ve bize rivayet etmişler. Şöyle buyurdu Peygamber Efendimiz, böyle buyurdu diye. Her gün karşılaştıkları yüzlerce binlerce efendim tabii olay var, malzeme var. Ve bunların hepsini gayet güzel rivayet etmişler. Kitapları kelimesi kelimesine geçmiş, tespit edilmiş. Bu rivayetleri de aldığımız zaman görüyoruz ki çok güzel kelime kelime gayet iyi takip etmişler. E, zaten dikkatle dinliyorlar ama ela ukturikum bilmemin dikkat edin ben size haber veriyorum efendim. Gözünüzü açın, kulağınızı açın, gönlünüzü açın. Çok dikkatle dinleyin buyurduğu için ne kadar dikkatle dinlemişlerdir. Bu söylenen sözün önemini de bir bakıma gösteriyor. Yani insan önemli bir şey söyleyeceğiz zaman ancak böyle bir başlangıçla başlar. Mümin kimmiş? Peygamber Efendimiz mümini tarif ediyor. Men emine nasu ala emvalihim <Sessizlik> ve enfusihim. İnsanların kendi mallarına ve kendi canlarına efendim e, emin e, bir kişi olarak güvenip itimat edip kendi canlarına ve mallarına bundan bir zarar gelmez diye güvendikleri kimse e, mümin tabi emine güvenmek deme, mü, demek bu kökten geliyor mümin kelimesi de burada bir iştikak sanatı yapıyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. yani insanlar gel sanat malımı emanet ettim mallarımızı emanet ettik, canlarımızı emanet ettik. Sen güvenilir kimsesin diye biri, birisine böyle her şeylerini verebilip teslim edebilip kendileri teslim olabiliyorlar ve itimat ediyorlarsa işte mümin o kimsedir. Mümin o kimsedir ki insanlar mallarına ve canlarına onu emin kişi olarak tayin ederler, itimat ederler, o emanet ederler. Şimdi tabii efendim. Mümin aslında bizim kendi ilk düşündüğümüz zaman bu hadis i Şerif'i dinlemediğimiz, kendi kendimize mümin nedir diye tefekkür ettiğimiz zaman. Tefekkür biliyorsunuz çok kıymetli bir ibadettir. Bir saatlik, bir miktar, bir zamancık tefekkür bazen yıllarca bazen altmış yıl gibi bir ömre bedel. Olabilir. Tefekkür çok kıymetli. Kendimiz düşündüğümüz zaman mümin nedir? İnanmış insandır. Neye inanmıştır? Tabi Allah'a inanmıştır, meleklerine inanmıştır, kitaplarına in inanmıştır. Efendim, e, işte Amentü ile ifade ettiğimiz imanın esasları diye öv sırada saydığımız şeyler. Tabi bunlara inanmak ama Efendimiz'in tarifi e, değişik bir yönden çok önemli. İnsanların kendisine itimat ettiği. ...mallarını, canlarını emanet ettikleri kimsedir, diyor. Şimdi, başka hadisi şerifler var. E, emanet çok önemli bir vasıf ve müminler gerçekten e, emin kimselerdir, kendisine güvenilir. Yani malını versen içinden çalmaz, canını teslim etsen korur, zarar vermez. Ve bu çok yaygın ve çok önemli bir vasıf olduğu için Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifinde buyurmuş ki... E, İlk defa bu ümmetten kıyamet yaklaştığı zaman, ahir zaman olduğunda, tabii ahir zamanda insanlar becenere olacaklar, bozulacaklar diye hadis-i şerifler var. Güzel ahlak gidecek yerine kötü huylar hakim olacak. İyi insanlar gidecek veya hor ve zelil e, ayaklar altında itibarsız olacaklar. Kötü insanlar efendim makbul ve izzet ve itibarda olacaklar. E, i̇şler onların elinde olacak. Birçok böyle kıyamet alametlerini Efendimiz saymıştır hadisi şeriflerde yani e, insanların ahir zamana doğru dejenere olacaklarını ve kıyametin de en kötü, en şerli insanların başına patlayacağını, onların e, efendim üzerine kokacağını bildirmiştir. Bu ümmetten buyuruyor Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifinde, geçen gün okumuştum kendim e, emanet kelimesini araştırırken, ilk kaldırılacak şey efendim e, emanettir ve namazdır. Salat, salat diyor yani namazdır. Yani emin oluş vasfı, güvenilir oluş vasfı müminlerden gelecek ahir zamanda. Güvenilir insan kalmayacak bir namaz kılan insan kalmayacak veya azalacak. Yani kıyamete kadar daima <gülüyor> hakkı tutan, hayrı işleyen, Allah'ın dinine yardımcı olan bir güzel insan grubu mevcut olacak diye müjde var. Biz zaten dualarımızda daima Ya Rabbi bizi o o, o sevdiğin gruptan O sevdiğin eden eyle diye Daima dua ediyoruz Allah sizleri ve bizleri O sevdiği eden eylesin Daima var ama genellikle insanlar e, bozulacaklar Dejenere olacaklar İslamlar uzaklaşacaklar ve bu ümmetten ilk kaldırılan şey Güvenilirlik emin oluş Emanet vasfı kaldırılacak Ve bir de namaz kaldırılacak Deniliyor Tabi biz acaba biz ahir zamanda mıyız Durumumuz iyi mi kötü mü efendim kıyamet başımıza mı patlar efendim diye düşündüğümüz zaman etrafımızda kıyamet alametleri var mı yok mu diye düşündüğümüz zaman çevremize bir bakalım elhamdülillah memleketimizde camiler doluyor namaz kılan insanlar namazla bağlı insanlar çok ve elhamdülillah güvenilen insanlar var ama dejenerasyon da biraz başlamış yani bizim gibi böyle muhteşem bir millet muhteşem bir tarihe sahip efendim Cihan'ın efendim hayran kaldığı bir millet, e, tabi yöneticileriyle halkıyla e, çok iyi e, örnek bir e, durumda olmalıydı ama işte gazetelerde okuyoruz, efendim çeşitli suistimaller, efendim rüşvetler, efendim çeşitli kötülükler görüyoruz, resimlerini görüyoruz ve namaz kılmayan insanlar demek ki dejenerasyon bir yerden başlamış yani yavaş yavaş İslam gidiyor. İslam gidince de jenerasyon. Dejenerasyondan sonra da Allah'ın belası ve cezası gelmesi görünüyor. Tabi Allah bizi gazabına uğramaktan, azabına, ikhabına maruz kalmaktan uzak eylesin, korusun, sevdiği kullarından eylesin. Biliyorsunuz bir ayeti kerime var. Allah bizi tabi güvenilir varlıklar olarak ee, seçmiş ee, bir ayeti kerime de buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim. İnne aradna'l emanete ile semavati ve'l ard ve'l cibal fe beyne ayyihimna ishaqna minha ve hamaleh el insan innehu kana zaluman cahula. Yani biz emin emaneti yani bizim kendimize vermek istediğimiz efendim bir şeyleri e vermek istediğimiz kutsal emaneti Dağlara, göklere, e, yeryüzüne e, arz ettik de onlar çekindiler, korktular. Bunu kabul edemediler, insanoğlu kabul etti buyruluyor. Yani bu emanet, Allah'ın sorumluluk duygusu, e, verdiği kutsal emaneti e, iyi koruyup, Allah'a iyi kulluk edip, Allah'a e, sevdiği, razı olduğu bir kul olarak varmak huzuruna öyle gitmek. Bu çok önemli bir şey. İnsanoğlu bu vasıflarla teçhiz edilmiştir. Aklı vardır, gönlü vardır, irfanı vardır. Efendim imanının e, hepsi bunlar tezahürü olarak iyi şeyler yapabilmeli e, bir Müslüman. Ama efendim e, insanların bir kısmı mümin olamıyor. Bir kere bu emanete riayet edemiyor. Kutsal emaneti Allah'ın kendisine vermiş olduğu mükellefiyet böyle efendim hayırları yapabilmek, yeryüzünde Allah'ın halifesi olabilmek, hayırları işleyebilmek vasfı, kötülükleri engelleyebilmek vasfı. Birçok insanda mümin bile olamıyorlar. Allah'ın varlığını bile tanıyamıyorlar. Bulamıyorlar Allah'ı. Yani her yerde hazır ve nazır olduğu halde allah Teala Hazretlerini onun şu anına layık bir şekilde iman edip bulamıyorlar. O emanet oradan bir gidiyor. Bir de müminlerin efendim tabii onlar mükellefiyetlerini biliyorlar Allah'a karşı kulluk için bu dünyaya geldiklerini biliyorlar ama bu bu şeyde Allah'ın vermiş olduğu iyi işler yaptıkları zaman cennete kötü yaptıkları zaman cehenneme gidecekleri bu şey fırsat bu emaneti müminler de bir zaman sonra kaybedebiliyorlar bunun kaybolmaması için en önemli doğru çizgiye çekme vasıtası namazdır Ahirette de insanın ilk defa sorgu ve suale çekileceği e, husus namazları kılıp kılmadığıdır diye peygamber efendimiz bildiriyor. Yani insan günde beş defa doğru çizgiye çekilerek Allah'ın çizgısında Allah'ın istediği bir kul olarak aslında kutsal emaneti bahşettiği, rütbe verdiği, eşrefi mahlukat e, kıldığı, sorumluluk mükellefiyet yüklediği, imtihan olarak dünyaya gönderdiği insanoğlu bu vazifeyi efendim... Unutabiliyor e, insanların bir kısmı. Tabi e, namazla bunlar hatırlanacaktı. Namaz gevşiyor. Ondan sonra emin oluş vasfı kalmıyor. E, i̇manlı ama efendim emin oluş vasfı yok. Güvenemiyorsunuz. Güvenilmiyor. Çünkü güzel, sağlam ahlaka sahip değil. O zaman kıyamet kopuyor. E, emanet kaybettildiği zaman, kaybolduğu zaman ortadan kalktığı zaman kıyametin kopmasını bekleyin buyurmuş bir başka hadis-i şerifinde Peygamber Efendimiz Efendim, e, e, diyorlar ki ne, nedir bu emanetin kaybolması ya Resulallah emanet ortadan kalktı kaybedildi elden düştü yok oldu kayboldu nedir bu emanet işler na insanların eline verildiği zaman o zaman işte bu emanet kaybolmuş demektir na ehil insanlar liyakatsiz insanlar bilgisiz kabiliyetsiz değersiz insanların eline verildiği zaman kıyameti bekleyin buyuruyor <gülüyor> onun için ben de bu hadisi şerifi böyle kardeşlerime e, geniş olarak anlatmayı bu bakımdan istiyorum. Yani biz müminiz tamam. Allah'ın varlığına, peygamberine, Kur'an-ı Kerim'ine, kitaplarına, efendim, her şeye e, bize dinimizin öğrettiği şeylere canı gönülden bağlıyız. inanmışız, millet olarak. Büyük vasfumuz bu. Herkes bizi biliyor. Türk milleti Müslüman bir millettir. Elhamdülillah tabii Arap kardeşlerimiz de Müslüman, ötekiler de Müslüman. Tamam ama... Asıl müminin vasfını peygamber efendimiz tarif ederken buyuruyor ki insanların mallarını canlarını güvenebilip teslim edebilecekleri insandır mümin. İşte bu vasıfta olmak lazım. Yani tam dürüst, tam güvenilen, tam özü sözü doğru bir insan olmak. Kimsenin malına ve canına şöyle bir zerre kadar bir gölge bir zarar değil zarar bir gölge bir zerre kadar bir böyle efendim negatif bir tesir dahi yapmamaya çalışmak müminin ana vasfı bu. Yani biz niçin Müslüman olduk? Allah niçin dini peygamberler gönderip insanlara öğretti? Niçin kitaplar indirdi? Niçin emirleri yasakları var? Bunlar insanlar iyi insan olsunlar diye. Toplum iyi bir toplum olsun. Hayat iyi bir hayat olsun. Dünya imtihanı başarıyla geçsin diye. Bu tahakkuk etmeyince bir insanın müminliği Tabii nakıs oluyor, tabii onun da cezasını çekebilir. Onun için biz Allah'ın mümin kulları olarak, elhamdülillah müminiz, elhamdülillah Müslümanız, nasıl kimseler olacağız? Kimsenin canına, malına zarar vermeyen, herkesin canını, malını emanet edebileceği, teslim edebileceği, güvenilir kimseler olacağız. Sözümüze güvenilecek, işimize güvenilecek, yaptığımız şey, verdiğimiz söz, senet gibi olacak. Efendim herkes güzel hayran kalacak. İşte gerçek müminlik bu. Yani yaptığı işi güzel yapmak. Peygamber Efendimizin teşvik ettiği husus bu. Mümin olan insan işinden belli olur. Sözle müminlik çok eksik bir durumdur. İşi insanın böyle güzel olacak. İşi insana hayran bıraktıracak şekilde olacak. Bizim bir arkadaşımız vardı. Amerika'da. E, i̇htisas yapmak için gitmişti Doktordu O kadar tabi Müslüman bir kardeşimiz e, Dürüst vazifesine sadık Çalışkan gözü efendim, e, Haram şeylerde değil Yani Profesörü o kadar sevmiş ki Müslüman olma efendim böyle Meyletmiş o kardeşimizin güzel ahlakından Yine geçen gün bir doktor Kardeşimize muayene olmuştum O anlattı Bir başka mühendisinden kendisini istemişler Yani bize gel demişler o da çalıştığı müesseseden ayrılmayı ısrar edince başındaki profesör demiş ki yok ben seni bırakmak istemiyorum. Ben seni yanlış tanımışım, senin hakkında yanlış şeyler düşünmüşüm ama seninle çalıştıktan sonra gördüm ki sen çok iyi bir insanmışsın. Sana baş asistanlık vereceğim, Efendim, sen benimle beraber kal demiş. Bu güzel şey yani bir mümin çalıştıktan sonra yanında yaşandıktan sonra beğenilir. Dışarıdan yani şey görülebilse bile. Yani öyle e, toplumumuzda da garip şeyler var ki e, Müslüman'ı adeta kötü göstermek için bir çalışma. Geçen gün hem güldüm hem üzüldüm. Efendim İsviçre'de 3 tane ev yanmış. İçinde ölü insanlar bulunmuş. Yani başlarına, başlarına torba geçirilmiş. Kurşun sıkılmış. Efendim bir tarikatın müritleri diyor. Yani tarikat kelimesi, mürit kelimesinin kullanışı ayıp. insan yani bizim İslam tarihinde hangi tarikatta böyle bir olay görülmüştür? Mürit kelimesi o kadar tatlı bir kelime ki bu kelime kullanılır mı yani e, orada tarikat kelimesi kullanılır mı? Onlara diyor ki batıl bir efendim, inancın mensupları hakikaten batıl, hakikaten de toplum için tehlikeli, insanlık için çok kötü bir e, puan yani bir toplu halde intihar eden bir grup batıl inanç sahibi insanlar da ne diye tarikatı bulaştırıyorsun efendim müridi bula bulaştırıyorsun bazı insanlar bu şeyleri bilmiyorum neden yapıyorlar neyse tabi biz müslümanlar yani uzaktan belki böyle şey görülebiliriz efendim tanımayan bizi bilmeyen ne bilsin bizi, bilenlere selam olsun demiş Yunus Emre, gayet tatlı bir isteğina içinde. Biz de öyleyiz ama e, hakikaten nasıl olmalıyız? Beraber bulunduğumuz zaman, düşülüp kalkılıp, sohbet edilip, komşuluk edildiğimiz zaman, iş yapıldığı zaman bizimle memnun olmalı herkes. Aman ne kadar güzelmiş, benim kanaatlerim yanlışmış demeli. Çünkü bu devirde Müslümanlar hakkında biraz yanlış kanaatleri yayan kasıtlı e, merkezlerde olabiliyor. Evet sevgili dinleyiciler, Peygamber Efendimiz e, mümini insanların mallarını, canlarını kendine gönül huzuru içinde götürüp teslim edebilecekleri dürüst ahlaklı özü sözü doğru bir kimse olarak tarif ediyor. Bu bir. İkincisi, ver Müslüman, men selim el müslümüne min lisaneyi ve Bunu herkes bilir. Yani biz bir takım bilgileri biliyoruz da bilmek mühim değil. Bildiğini uygulamak bu önemli. Şimdi müslümanlığı tarif ederken de Peygamber Efendimiz e, böyle tarif etmiş. Müslüman da öteki Müslümanların dilinden ve elinden selamette olduğu kimsedir. Yani dilinden ve elinden kimseye zarar gelmiyor. Delikodu yapmıyor. Efendim kötü söylemiyor. Fitne fesat çıkartmıyor. Dilinden zarar gelmiyor. Elinden zarar gelmiyor. Yani birilerinin aleyhinde efendim, faaliyet yapmıyor. Ağacını kesmiyor. Harmanını yapmıyor. Duvarını yıkmıyor. Camını kırmıyor. Şimdi ben çocuklara bakıyorum sokakta. Boş bir ev gördüler mi? Efendim camlarına taşları yağdırıyorlar. Şangır şungur vahşi bir zevk. Efendim, bütün camlara bakıyorsunuz yok oluyor. Beylerbeyinde bir sokaktan giderdim. Bir tanıdığın evine. Bir konak vardı. Afşak bir konaktı. Tarihi bir eserdi. Tamir edilebilir. Belki e, yani e, korumaya alınmış bir binaydı belki. Efendim, sonra oradan geçerken baktım. Evin içinde insan olmadığı için camları şangur şangur kırılmış. İlk önce camlar gidiyor. Ondan sonra baktım. Kiremitleri gitmiş. Ondan sonra baktım. Efendim duvarları e, şöyle olmuş, böyle olmuş. En son gidişimde baktım. Bina yok ortada. Yani yavaş yavaş e, böyle tahrip ediliyor. Olmaz elinden ve dilinden Müslümanın Müslümanın kendisi mi çocuğunun yani o çocuklar onu görmüyorlar mı annelerin o çocuklar onu yaparken anneleri o çocukları babaları veya komşular görmüyorlar mı? Eskiden komşular da şey yaparmış müdahale edermiş camiye giden hacı amcalar hacı dedeler çocukların efendim bahçede üstüne çıkmasına efendim bilen komşunun elmasına eline el uzatmasına müsaade etmezlermiş. Bakayım oradan ayıptır filan derlermiş, bastonunu gösterilermiş. Bu da toplumun kötülüğü engelleme aksiyonu gayreti ee, Böyleymiş eskiden. Yani çocuklar yaptı ne yapalım? Peki o çocukların annesi nerede? Niye o çocuklara o şey, o terbiyeyi verdiler? Niye o camları diyorlar Bir gün çok sevdiğim Volkswagen bir arabam vardı. Biraz evin ilerisinde, evin yanındaki yerler başka arabalar park etmiş, doldurmuşlar. Biraz evin ilerisinde bıraktım. Ondan sonra da um yarım saat bir saat sonra arabam ne oldu diye bir merak ettim gittim baktım ki o arabanın arkasına birileri çıkmış üstüne başkaları çıkmış önüne başkaları çıkmış bizim araba olmuş bir çocuk tepesi kum tepesi gibi çocuk bahçesindeki ee, çocuk dolmuş olmuş Tabii ben bir feryat ettim bir koştum hepsi bir tarafa dağıldılar iyi ben bunu gördüm de feryat ettim efendim çocuklar dağıldılar ama bunların anneleri babaları camdan çocuklarının neyle oynadığını görmüyorlar mı komşular görmüyor mu görüyor o halde Niye engel olmuyorlar? Yani bir kötülüğü yapmayın demek de bir fazilet değil mi? Güzel bir müdahale. Efendim, demek ki Müslümanların aktif olması lazım. Diliyle faydalı olması lazım, zararlı olmaması lazım. Eliyle hayırı yapması lazım, şerri işlememesi lazım, faydalı olması lazım. İşte Müslümanlık bu. Müminlik güvenilir olmak. Müslümanlık da herkese efendim iyilik neşretmek, etrafa iyilik yaymak, ortaya iyilik koymak, kötülükleri engellemek, kötülükleri yapmamak. İşte herkesin bildiği ibareler bunlar ama yapmakta zorlandığı işler. Ve Peygamber Efendimiz buyurmuş ki: "Ver mücahidu men cahile nefsuhu fitaatillah." Eee mücahit yani cihad eden efendim kimse nedir? Kimdir? Tabii bizim hemen aklımıza gelir ki eline silahı alıp düşmanla çarpışıyor. Düşmanı e, kovuyor. E, yani hücum eden kötü niyeti. Tabii bu da çok güzel bir şey. Askerler efendim oldular gerekli e, korunmamız için. Bir şey demiyoruz ama Peygamber Efendimiz nasıl yönünden alıyor meseleyi? Mencahide nef'i fi Allah'a itaat e, yolunda dost olur gitmek için nefsiyle Savaşan insandır mücahid. Yani Allah'ın yolunda gitmek bir savaş istiyor tabi. Nefsini yenmesi gerekiyor insanın Arzularının üstesinden gelmesi gerekiyor. Arzularının esiri olmaması gerekiyor. Tabi bu savaşı yenerse insan iyiliği yapabiliyor. Yoksa arzularına, heveslerine, efendim, nefsin hevasına... Efendim mağlup olduğu zaman da çeşitli zararlı işleri yapıyor. Dayanamadım, tutamadım kendimi, işte kendimi kaybetmişim. Ne yapayım şimdi çok pişmanım filan diyorlar. Fî taatillah, Allah'a taat, ibadet konusunda nefsiyle cihat eder. Sabahleyin kalk bakalım namaza, uygunu boz. Namaza kalk, ibadetini yap. Efendim bilmem kesenden parayı çıkart, ver bakalım fakirlere. Hayırını, hasenatını, zekatını, sadakanı. Efendim çok zor geliyor yani ben onu nelerle kazandım bu paraları ama işte nefsini yenip o iyiliği yapacaksın, o ibadeti yapacaksın. Efendim zorluklara e, göğüs gereceksin, zorluklara kendin hamle yapacaksın. Allah'ın sevabını, e, rızasını kazanmak için böyle bir mücadele, bir e, gayret gerekiyor. İşte asıl mücahit budur diyor ki gerçekten e, hayatımızda savaş, geçici bir olaydır. Arızi diyoruz biz. Arızi bir olaydır. Ama hayatımız e, her zaman devam ediyor. Aylar, yıllar, günler. Efendim, hayatımız daima devam ediyor. Ama savaş ömrümüzde nadir olarak karşısına insanların çıkan bir arızi olay. O halde asıl savaşın insanın kendi nesliyle savaşı olduğu kendiliğinden ortaya çıkıyor. Yani sana, e, ömür boyu savaşa bir nesil e efendim, tesadüf eder veya etmez. Ama ömür boyu her insanın kötülüklerle savaşması lazım. Nefsini yenmesi lazım. Ne kadar güzel. Efendim bu işte tasavvufun özü esası bu. Yani insanın kendi nefsini yenmek için çalışması, nefsinin süfli arzularına karşı çıkması ve onları yenip fazileti bir insan olması. İşte tasavvuf Peygamber Efendimiz'in hadisi şerifinde. El mücahide men cahede nefsehu fi taatillah. Asıl mücahid, tam baba yiğit mücahid nefsini Allah'a ibadet yolunda efendim itaatli eden, e, zorlayan ve iyiliği yapan ibadeti taati, hayrı haçanatı yapan kimsedir. Nefsiyle bu konuda uğraşan, savaşan ve onu yenen kimsedir buyuruyor. Öyle olma hepimiz gayret edelim. Ve muhacirü hecerel hataya ve zinut muhacir de e, İslam'da makbul bir Kişidir, muhacir. Muhacir kimdir? Dinini daha iyi yaşamak için, dini tarifi bu işin, dinini daha iyi yaşamak için dinini yaşayamadığı ortamdan, yerden, dinini daha iyi yaşayabileceği, rahatlıkla dinini ifade edebileceği yere, Hicret eden kimsedir. Peygamber Efendimiz İslami hayatını Mekke'de sürdürmek isterken müşriklerin çeşitli zulümleri karşısında bu imkansızlaşınca Medine'ye muhacir etti, hicret eyledi. Efendim, Müslümanlar da muhacir oldular, hicret ettiler. Bu büyük bir ibadetti Peygamber Efendimiz'in etrafında toplanmak. Onun etrafında kenetlenmek, yerini yurdunu, kabilesini terk edip Efendimizin emrine koşmak, etrafında yerini almak Müslümanlar için bir vazifeydi. Ee, çok sevaplı bir şeydi bu. İnsanın dinini yaşaması için yer önemli değil, ev önemli, tarla, bahçe, köy önemli değil, efendim, ülke önemli değil. Hatta nerede İslam'ını güzel yaşayıp hayat imtihanını Allah'ın istediği şekilde başarabilecekse oraya doğru bir hamle yapması lazım. Bakın biz de bir muhacir, bir milletiz. Orta Asya'dan kalkmışız, efendim, Orta Doğu'ya gelmişiz, Anadolu'ya gelmişiz, Balkanlara gitmişiz. Efendim, devamlı bir hareket. Sonra da olaylar başka türlü gelişmiş. Balkanlardan kardeşlerimiz Anadolu'ya gelmişler, Kafkasya'dan gelmişler. Neden? Orada İslam'ı yaşama imkanları zorlaşınca gelmişler. Muhacir bu. Yani muhacir bir yerden e, durup dururken, göçen insan değil dinini daha iyi yaşamak gayesiyle göçen insan oluyor dini bakımdan tarifi bu. O zaman çok sevap oluyor böyle icret etmek ve muhacir de çok makbul bir kimse oluyor. Ama Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, e, buyuruyor ki bu hadis-i şerifinde "El muhacir men hecere'l hataya ve junub." Yani asıl muhacir Hatalardan, günahlardan e, hicret eden, ayrılan, uzaklaşan kimsedir. İnsanların alışkanlıkları olabilir, kötü yetişmiş olabilir, sonra tevbeker olur. Günahları bırakması lazım, haramları bırakması lazım, kötü alışkanlıkları bırakması lazım, iyi bir insan olması lazım. Hapse girer çıkar insan, efendim, mazisinde, kemisinde arzu etmediği karanlık, kötü işler olmuş olabilir. Onları bırakması lazım, iyi Müslüman olmanın yolu herkese açık, hapisteki insanlara da açık, Efendim suçlulara da açık hani Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin türbesinde yazılı bir Farsça e, dörtlük var. Herkes bunu biliyor. Efendim bir İranlı şairin sözüdür o. Mevlana'nın sözü değildir. Yani bin defa sevgi olsan da ilk gel burası ümitsizlik kapısı değildir dedi. Allah'ın dergahı. Yani Allah'ın dergahı dergahı izzet dergah ilahi, ümitsizlik yeri değildir. Kimse Allah tevbe edeni sever, tevbe edenin tevbesini kabul eder. Hatta bir hadisi şerif var. Ben size böyle güzel müjdeli hadisi şerifleri zaman zaman memnuniyetle seve seve e, sürür içinde neşe içinde naklediyorum. Bir insan yaptığı günahtan pişmanlık duyarsa içine gönlüne pişmanlık ateşi düştüğü zaman Allah da diliyle tevbe yarabbi demeden onu affeder buyuruyor Peygamber Efendimiz. İnsanın kötü şeylere Efendim bulaşmış olması hayatın bir cilvesi olarak kötü arkadaşlar veya çeşitli şartlarla olmuş bir kere tamam ama ondan sonra iyi olsun kötülükten sıyrılsın tevve etsin hak yola gelsin efendim günahı haramı bıraksın efendim, içkiyi kumarı bıraksın efendim, başka insanlara zarar veren toplumu yıkan işleri bıraksın güzel işlere gelsin işte hicret bu kötülükleri hataları günahları bırakıp efendim güzelliklere faziletlere efendim, gelmek. Bu hadis-i şerifi çok seviyorum. E, çok sevdiğim hadis-i şeriflerden birisidir bu. Bunu ezberleyelim sevgili dinleyicilerim. Yazınız bunu. Bana. Her zerbemiz hayır olsun. Hayırlı bir şekilde yaşayalım. Çok hayırlı işler yapalım. Efendim, e, eserler bırakalım arkamızda ve Rabbimizin huzuruna sevdiği, razı olduğu bir kul olarak var, varalım. Sevgili akademisyenlerim Allah size ve bizlere, cümle mümin kardeşlerimize yardım eylesin, tevfikini refik eylesin, hayırları işlemeye muvaffak eylesin, şerlerden çekinmeyi, sakınmayı, korunmayı nasip eylesin, gazabına, kahrına, azabına, ikabına uğramayan, lütfuna, ihsanına, ikramına, rahmetine, rızasına ulaşan kullandığını eylesin. Cennetiyle, cemaliyle sizi ve bizi ve sevdiklerimizi çevremizle beraber, sevdiğimiz dostlarımızla beraber efendim, taltif eylesin. Müşerref eylesin. cemali müşahede zevkine, şerefine cümlemizi cümlemizi nail eylesin. Aziz ve sevgili kardeşlerim. Cumanız mübarek olsun. iki canlı az ve bahtiyar olun. selamu Aleyküm ve rahmetullah ve Berekatühü.